İyi dinle. insaf ile kulağını bana ver. irfan ile dinle. Abdest alırken bir adamın abdest ağzalarından birisi bir iğne ucu kadar kuru kalsa abdest sahih olur mu? Soruyorum. Olmaz. E pekala abdesti aldın ama huzurullaha vardın kalbinde dünya muhabbetini çıkarmadın. Namazın sahih oluyor mu acaba? Bak kıl kadar kuru kalırsa abdest olmadığına göre kalbinde kıl kadar haktan gayrı nesne bulursa, namaz kabul olmaz ha. Hepsine söylemedik, ehline söyledik.